Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden bir kardeşimizin Kur'a'yı ile açtığı sayfadan üç tanesini okumak istiyorum. Birincisi Ebu Dergâh radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Efendim, e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İrtenimu davetel müminil mübtelâ. Hastalığa müftela olmuş müminin duasını fırsat ve ganimet bilin, ondan istifade etmeye çalışın. Hastalandığı zaman müminin duası makbuldür. Hastaya verilen mükafatlardan birisi, efendim, duasının müstecap dua olmasıdır, kabul olmayacak dua olmasıdır. Efendim uykusu ibadettir, iniltisi tesbihtir. Efendim yapamadığı ibadetleri yapmış gibi sevap alır. Hastalar sabretsinler de Efendim sevapları kaçırmasınlar. Onun da bir fırsat olduğunu bilsinler. Efendim, e, hastanın meziyetlerinden elinde olan imkanlardan, güzelliklerden birisi de duasının müstecab olmasıdır. Onun için bu yönden de Peygamber Efendimiz öbür insanlara tavsiye buyuruyor. Hasta müminin duasını ganimet bilin, ondan istifade edin, faydalanın buyuruyor. İhtenimu ganimet bilmek, faydalanmak manasına efendim. Mümin kimse hasta olduğu zaman zaten müminin mümine duası makbuldur ama hasta bir müminin duası efendim özellikle efendim çok önemlidir, kıymetlidir. Onun için e, hasta kardeşlerinizi ziyaret edin. Özellikle Cuma günü ziyaret etmeyi de her fırsatta söylüyorum bu Cuma vazlarımda. Cuma günü yapacağınız işlerden birisi de hasta ziyareti olabilir. Kabir ziyareti olur. Geçmişlerinize, babalarınıza, annelerinize, akrabanıza kabirinde ziyaret eder. Yasin kursunuz Efendim hasta ziyareti olur. İşte Efendim doğasına fırsat ve vehmet diyeceksiniz. Halini hatırınıza soracaksınız. Maneviyatı düzelecek. Sizi görünce memnun olacak. Mesurur olacak. Efendim siz nasılsınız diyeceksiniz. Elini şefkatle tutacaksınız. Alnına elinizi koyacaksınız. Efendim bana dua edin diyeceksiniz. O da memnun olacak, dua edecek. Zaten memnun olduğu için camdan dua eder. Allah razı olsun der. Cuma günü sadaka vermenin faydalı ve çok karlı olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz. Kabir ziyaret ederseniz, hasta ziyaret ederseniz, sadaka verirseniz, cuma namazı kılarsanız, cuma namazına erken giderseniz, Cuma namazı için kusül abdesti alırsanız her hafta bunları yapmaya gayret edin. cevapları kazanın. Hasta kardeşlerimizi ziyaret edin. Efendim bizden de selam söyleyin. Eğer e, bu vaazdan sonra ziyaret edecekseniz efendim bize de dua etsinler. E, e, duasını da elde etmeye çalışın. gönlünde hoş etmeye çalışın. Efendim çiçek midir? Artık bir başka hediye midir? Hediye götürürsünüz efendim, e, çeşitli yönlerden gönlünü hoş edip sevindirirsiniz. E, sevindirilen hasta, efendim, maneviyatı düzelen insan daha çabuk iyi olur. Efendim, o, o tarafı da var. Yani ilaç gibi tesir eder hastaya sizin ziyaretiniz. Onun için ziyaretleri, ziyaretlerin her çeşidini bir dini vazife, kardeşlik vazifesi, tasavvuf vazifesi olarak, efendim, ihmal etmeyin, yapın. Hasta ziyareti bir. Hasta olmayan arkadaşları ziyaret iki. Yani halancı yerde bir kardeşim var. Okuldan arkadaşımdı veyahut askerlikten arkadaşımdı veyahut hajla tanışmıştık diye kalkın ziyarete gidin. Şimdi bir arkadaşa dedim evine gidiyordu burada. falancı yere uğrayacak mısın dedim. Yok dedi. Ben doğrudan oraya giderim. Ama doğrudan oraya gitmeyip o falancı yere uğrasa Allah rızası için bir işi yok. işte tam Yivasız, garazsız, sırf Allah rızası için bir ziyaret. Ziyaret etse o ziyareti mükafatını alacak. Allah'ın sevgisini kazanıyor bir insan. Bir kardeşini Allah rızası için ziyaret edince. Büyükleri ziyaret etmek çok güzel. Annesinin, babasının büyüklerinin hali hayattayken efendim vefat etmiş büyüklerinin dostlarını ziyaret etmek çok sevap. Mesela falanca kimse hocamızın çok sevdiği kimseydi falan diyerek onları ziyaret etmek çok sevap efendim bu çeşit ziyaretleri böyle e, hayatınızın bir parçası olarak yapın, ziyaret yapamadığınız zaman da telefon açın, telefon olmadığı zaman efendim bir kart atın e, bir mektup yazın bir şey gönderin, böylece gönül almaya çalışın e, şu ölümlü dünyada en güzel işlerden birisi efendim e, ne yapmaktır böyle gönül kazanmaktır dua kazanmaktır İkinci hadisi şerif efendim Safvan İbni Assal radıyallahu ahden. E, Ahmet İbni Hanbel tarafından rivayet olunmuş. Kitabına kaydedilmiş. Efendimiz galiba bir orduyu gönderirken göreve gönderirken onlara nasihat buyuruyor. Buyuruyor ki Uğzu bismillahi fi sebilillah La taqulu ve la taqdiru vela tümesiru veratak dürü veliden velil misafiri selası meshin alel khufeyni velil mukimi buyuruyor ki efendimiz oozu kazaya gidiniz cihada gidiniz kaza ediniz bismillah Allah'ın namına Allah adına Allah'ın adıyla yani hem besmele çekerek hem de o savaşı neden yapıyorsunuz? Allah rızası için. Filsebilillah, Allah yolunda. Onu da ayrıca belirtiyor. Besmele'yi çekerek Allah'ın adına, Allah'ın namına Filsebilillah, Allah rızasını kazanmak için gazayı o niyete yapın. Yani başka niyet, ak niyet, kötü niyet, efendim, dünyevi düşünceler veya kızgınlıklar, hınçlar, efendim, çeşitli hesaplar, e, bunların hepsi boştur. Bir tek Hesap güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışmak. Ahirette efendim Allah'ın sevdiği e, kul olarak efendim e, cennete girmek. Hatta e, bazı kimseler cennette e, şey yapmıyorlar. Sadece Allah'ın rızasını kazanmayı üstün bir düşünce olarak belirtiyorlar. Mesela bizim e, Nakşilik'te ne var? Dört tane terk var. Yani e, terk, dört şeyi bırakmak demek. Ama ikinci bir manası daha var terkin. E, bir başa giyilen kavun parçasına dilim gibi olan şeyine de terk diyorlar. Mesela dört tane dilimi varsa dört terkli diyorlar. Sekiz tane ise sekiz terkli diyorlar. On iki di dilimli bir kavuksa on iki terkli diyorlar. Nakşilerin bir kısmı dört e, parçalı başlık giyiyorlar. Ama bu dört e, dilim, dört şeyi terk etmenin alametidir diyorlar. Dört şeyin terki bırakılmasını ediyor diyorlar bu dört tane dilim. Onun için dört tane terk e, şey, başlık giyiliyor. Çünkü bu yolda dört terk var diyorlar. Birisi terki dünya. Yani bu dünya hayatının menfaatinin fani geçici hesapların bırakılması yaptığı işi onlar için yapamak Yani para kazanacağım, mevki kazanacağım, itibar kazanacağım, oy kazanacağım gibi şeyler düşünmeden değil. Ve terki ukba yani ahiret hesabı, efendim şu kadar sevap kazanırım, efendim şu kadar e, efendim mükafat alırım filan diye ahiret hesabı e, da düşünmeyecek. Efendim e, terki hesti üçüncüsü varlığı terk edecek. Yani her çeşit e, benim dediği efendim şeyi e, gözünden, gönlünden çıkartacak. Efendim, mevki, makam efendim e, zenginlik, e, ilim irfan gibi şeylerini her çeşit müktesebatını varlığını e, gözünden çıkartacak. Onlardan dolayı şey yapmayacak, efendim böyle kabarmayacak bütün varlığından geçecek. Üç. Dördüncü ise terki terk. Yani bu terk ettiklerini de kafasına, gönlüne şey yapıp ben ne büyük işler yaptım yahu diye onlardan dolayı da bir övünç olmasın diye onu da kafasından silecek. Yani yapacağı işi sırf, sırf Allah rızası için yapacak diye söylemişler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın adıyla gaza edin Allah rızası için. Bazen duyuyoruz efendim böyle sevdiğimiz bazı kendi vatanını kurtarmak için efendim çarpışıyor filan diye sevdiğimiz Afganlılardan filan bazı acayip şeyler de duyduk. Çok üzüldük. Mesela kardeş kardeşi orada efendim yolunu kesip vurmuş vesaire filan bazıları da ayıptır yapmayın etmeyin falan demiş. Öyle hocalardan bazılarını da efendim şehit etmişler. Yani nasıl olacak? Fisebiliyla olacak. Art niyetli, başka maksatlı böyle Efendim şeytana kanarak olmayacak. La tegullu efendim şey yapmayın. E, ganimet malını iç etmeyin, çalmayın. Şimdi savaşta alınan şeyler ordunun malıdır. Ordunun şeyinde komutanın emrinde ortaya yığılır. Devletin payı humus yani beşte bir devlete ayrılır, beşte dördü. Efendim gazilere ölçüyle dağıtılır. Ölçüden evvel birisi bir şey alır, cebine koyar, çantasına koyarsa o zaman ganimetten çalmak deniliyor buna. Çalmak gibi oluyor yani hırsızlık gibi oluyor. Çünkü toplanacak meydana efendim konulacak. Öyle yapmadığı zaman günah oluyor İslam'da. Allah rızası için savaşılıyor. Ganimet elde ortaya konuluyor. Hükümetin, devletin, hazinenin payı ayrıldıktan sonra gazilere efendim e, ganimetleri taksim ediliyor. Ve la tavdiru ve gadir zulüm yapma etmeyin. Gadir'in e, çeşitleri bir anlaşmayı bozmayın. Mesela anlaşma yaptıysanız sözünüze sadık olun. E, sözünüzün eri olun manasına gelir. Yine gadir zulüm manasına gelir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela buyuruyor ki efendim e, mesela rahat aktüli şey hem faniye yaşlı bir adamı öldürmeyin ihtiyar çünkü zavashmıyor veya tıfla. yani küçük bir çocukcağızı öldürmeyin yani mesela bu Yunanlar Ermenler bilmem bizim küçük çocuklarımızı öldürmüşler süngülere efendim saplamışlar yakmışlar yıkmışlar veya saviyan küçük kimseyi de öldürmeyin yani savaşmayacak kadar küçük olan efendim tıfıl değil ama küçük. E, onu da öldürmeyin. Velemre eten e, kadın da öldürmeyin. Çünkü o da savaşmıyor. Bakın ayırıyor. Efendim e, bunları böyle yaparsa tabii efendim e, şey yapmış olur. Kadir e, olur bu da. Sonra başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. E, ağaçları falan yakmayın. Yani mala da telefak vermemeye çalışacak. Tabi savaşın bazen gerekleri icabı, e, mecburiyetleri olabilir ama böyle bir mecburiyet bahis konusu olmadan e, mala da telefat verilmesi Yani şeylere de, ağaçlara da, doğaya da mümkün olduğu kadar efendim, zarar vermemekte, hadis-i şeriflerde e, Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Vela tümesilü, müsleh yapmak, müsleh. Bir kişinin böyle işkence olsun diye burnunu, kulağını falan kesmek. Peygamber Efendimiz bunu da yasaklıyor. Yani insanlar arasında savaştığı zaman, hınç duyduğu zaman böyle şeyler yapılan bir ortamda Peygamber Efendimiz böyle şeyleri yasaklıyor. Müslüman böyle yapmaz, yapmayın diyor. Böyler taktiri veliden e, çocukları da öldürmeyin buyuruyor. Savaşın da bir asaleti efendim merdaneliği ve efendim, e, İslam'a göre ne kadar âli e, cenâplığı olduğunu görüyorsunuz. Efendim, e, Müslüman böyledir. Emri altındaki insanlara da, yani eman dilemiş insanlara da zarar verilmez. Sonra başka hadis-i şeriflerde, kendi manastırında kendi ibadetiyle meşgul olan e, papazlara, rahiplere de dokunmayın diye de tavsiyesi vardır. Efendimiz'in ancak... Söz dinlemeyen, karşı gelen, inat eden efendim çarpışanlara karşı çarpışılır. E, savaşın kurallarını söylüyor. Yani ahlaki ve efendim merdane ve ali cenabane efendim e, kurallarını böylece görmüş oluyoruz. Bunları bitirdikten sonra bir bilgiyi daha vermiş efendimiz onlara. verir misafiri selasümesin efendim e, seferde olan kimseye e, üç e, gün aya, e, ayaklarındaki mesutlere mesut hakkı vardır. Misafir ne demek e, Arapçada? Seferde olan kimse demek. Türkçedekinden farklı. Türkçede misafir deyince evimize gelen insanı kastediyoruz. Arapçada misafir deyince sefere çıkmış olan evinden, yurdundan ayrılmış insan anlaşılıyor. Peki e, eve gelen kimseye ne derler ona? Bayf derler, duyuf. ...kelimesini kullanırlar. Yani kelimeler farklı. Velil-Müsafir-i Mes'in ordu olarak sefere çıkıyorsunuz şimdi. Üç gün mes'inizi ayağınızdan çıkartmadan üstüne mes'ederek... ...abdestinizi öyle alabilirsiniz diye bilgi veriyor. selas Mes'in al-Husseyni. Yani mes'lerin üzerine üç gün ayağınızdan mes'leri çıkartmadan mes'edebilirsiniz... Velil-mukime ama sefere çıkmamış yöresinde oturmakta olan kimse, beldesinde oturmakta olan kimseye Efendim mesferin üzerine mes müddeti bu kadar uzun değildir. Yemin ve leyletin bir gün bir gecedir. Yani 24 saat doldu mu meshi çıkartıp ayağını yeniden yıkaması, yeniden giymesi icap eder. Bu hususu da hatırlatıyor. Demek ki su da kıt olabilir, seferde başka zorluklar da olabilir. Ayaklarına mesleri giyip de yola çıkmış olan mücavirlere o hususu da Peygamber Efendimiz hatırlatmış. Havalar soğuyunca efendim mesler ayaklara giyiliyor. Ben dahi şu anda efendim meslim ee, işte çok daha soğumadığı halde hava mesleri getirdim, giydim. Ee, tabii bunlar ne kadar kullanılır? Bir gün bir gece. Ama yola çıkmış bir insan bunu üç gün kullanabilir bu bilgiyi de öğrenmiş oluyoruz. Gelelim bu sohbetimizin e, bu sayfadaki hadislerin üçüncüsüne. E, Efendimiz Abdullah i̇bn Amr İbn-i As'ın radiyallahu anh'a babası sahibi, kendisi de rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Beylemi, Müsnedül Firdevs'ini almış. Şöyle buyuruyor. Emel amel اَمْرِئِنْ يَظُنُّ اَنَّهُ لَنْ يَمُتَ اَبَدَٰ وَحْزَرْ Hazra en yemuta Efendim kısa bir hadis-i şerif konusunu herhalde duymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Bu konuda başka ifadeli yani ifadeleri sözleri değişik aynı manayı ifade eden başka hadis-i şerifler de var. Efendimiz buyuruyor ki muhatabına İman <gülüyor> amellemriin yazın ennehu la yemuta ebeden kendisinin hiç ölmeyeceğini düşünen öyle zanneden bir insanın ameli gibi amel e, çalışmanı yap iş işle icraat yap faaliyetinde bulunur. Vahzer hazrem riin yafşa en yamutada yarın ölecek, ölecek olan bir insanın korkusuyla e, Azer eyle, kork, buyuruyor. Şimdi bu ne demek olabilir? Hiç ölmeyeceğini sanan, hiç ölüm hatırına gelmeyen, ölümü hiç düşünmeyen bir insanın ameli gibi amel eyle, icraat eyle. Şimdi hiç ölmeyecek bir insan nasıl hareket eder? Efendim, tabii ilk hatıra gelen, yaşamak için kendisine gerekli, Efendim ihtiyaçlarını sağlamak için çalışır Ticaret yapar faaliyet yapar vesaire vesaire bu manaya gelebilir Efendim e, vah ser hazırremin akşaağı ya yamutfeda yarın ölecek olduğundan korkan bir insanın endişesiyle hazel ile ne demek e, yani yarın ölecek bir insan da her türlü ufak hesabı bir tarafa bırakır Efendim Doğrudan doğruya efendim şey yapar yani ahiretine yarayacak işlere yönelir boş boş işle meşgul olmaz yarın öleceğim diye eve istifar eder vesaire şimdi bazı büyüklerimiz de emel amel emriin yazın mehulen yamute ebeda yani hiç ölmeyecek bir insanın ölmeyecekmiş olduğunu sanan bir insanın ameliyle amele, amel ettiğin manasını bazıları da şöyle yorumlamış. Yani hiç ölmeyecek olan bir insan o zaman telaş etmez. Nasıl olsa ölmeyeceğim diye. Çok büyük bir rahatlık içinde olur. Aheste olur. İbadetlerini vesairesini daha telaşsız yapar. Yani e, ya açlık gelir, ölüm gelir filan diye bir endişesi yok çünkü. E, yani hayatı garantilenmiş falan gibi o zaman çok daha rahat çok daha ahese böyle e, yaptığı ibadetleri rahat rahat ahese ahese tadını çıkarta çıkarta yapar gibi anlayanlar da olmuş ama umumi e, ve tabi şekilde bizim duyduğumuz eskiden kulağımıza gelen efendim hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış yermeyecekmiş gibi ahirete çalış diye büyüklerimiz söylerdi Efendim, e, yani e, harıl harıl dünyaya ait vazifeler yapacağız. İşimize, gücümüze, bağımıza, bahçemize, tarlamıza bakacağız. Hatta Peygamber Efendimiz nasıl buyuruyor? Yani elinde dikilecek fidan varsa sen çukuru kazmış dikmekle uğraşıyorsken kıyamet kopuyor olsa bile gene efendim fidanını dik buyuruyor yani. E, hayırlı işlere efendim e, topluma ve kendimize efendim geçimimize fayda sağlayacak işlere tabii e, gayret edeceğiz. Neden? Helalinden kazanmak için, kimseye muhtaç olmamak için. Kazancımızın fazlalıklarıyla da hayır hasenat yapmak imkanı oluyor insan para kazandığı zaman. Fakir olduğu zaman başkasına yük oluyor. Yemenliler Allah'a tevekkül ediyoruz derlermiş. Biz mütevekkil insanlarız derlermiş. Efendim hacca hiç yanlarına yiyecek hazırlık, yol ihtiyaçlarını sağlayacak malzeme almadan çıkarlarmış. allah Teala Hazretleri öyle yapmayın e, ve tezevvedü e, diye e, yol hazırlığı almalarını, yapmalarını, yiyecek, içeceklerini hazırlamalarını tavsiye ediyordu. Neden? Başkalarına yük olmasınlar, dilenmesinler, başkalarının sırtından geçinmeye alışmasınlar diye. Yani Çalışmak onun için lazım. Kimseye muhtaç olmamak için, yani dosta, düşmana el açmamak için, efendim, bir. Çocuk çocuğumuzun ihtiyaçlarını görmek için, efendim, iki. Üçüncüsü de, kazandığımız fazlaysa, kazandığımızın fazlalığıyla da sevap kazanmak için sadaka vermek, hayır hasenat yapmak, çeşme, cami, efendim, yol köprü, diğer hayır işleri yapmak, İslamı yaymak için Efendim böyle e, yurt içinde, yurt dışında faaliyetlere katkıda bulunmak, bizzat gitmek. Hele mesela bir zengin insanın birkaç çocuğu olsa, bir çocuğunu Allah rızası için Afrika'nın falanca ülkesine gönderiyorum, paranı sağlayacağım, sen orada İslamı yay diye Efendim görev verse o da Allah rızası için gitse sahade gibi. Resvanullahleyim ecvanin, sahade Kiram öyle yapmışlar. O diyarlara gitse İslam'ı anlatsa ne kadar güzel olur. Böyle efendim e, güzel çalışmalar e, yapmak için de tabii insanın hayır hasenat yapması ve hayırlı hasenatı desteklemesi için de paraya ihtiyaç oluyor. Onun için ne yapmak gerekiyor? Çalışmak güzel oluyor. Ben bunlara ilave bir de kendi hayatımda şunu gördüm. Çalışan insan inç kalıyor, genç kalıyor. Yani çalışmak efendim ilaç gibi insanın sağlığına yarıyor. Çalışmayan insan da aksine yani düşünülenin aksine tahmin edilenin aksine efendim yıpranmamış kalmıyor. Çalışandan daha zayıf, daha, daha naif oluyor. Ve daha çabuk asıllanıyor, dayanıksız oluyor ve daha çabuk efendim, e, yıpranıp çöküyor. Çalışan daha dinç kalıyor. Bakıyorsun e, bağda, bahçede çalışan insan 70-80 yaşına gelmiş, tarlaya hala gidiyor. Efendim beri kamburlaşmış sakalı bembeyaz olmuş ama çelik gibi maşallah öbür tarafta efendim böyle şehirde kaymakla efendim bilmem izzetle nimetle beslenen insan hastalıklı oluyor neden? Çalışmak yarıyor. Yani faaliyet yorgunluk çalışmak o bakımdan da ayrıca güzel bir şey tatlı bir şey. Çalışmayı sevmeliyiz boş durmayı sevmemeliyiz Tembelliği sevmemeliyiz. Bir anı, bir dakikayı bile boş geçirmemeye gayret etmeliyiz. Ve çok çok çok kitap okumalıyız. Çünkü her kitap bir hayat demektir. Bir hayat tecrübesini insana kestirme yoldan, kısa yoldan kazandırıyor. Kıymetli kitapları çok çok okumalıyız. Kütüphanelerinizdeki kitapların hepsi okunmalı, bitmeli. Daha var mı diye aranmalıyız. allah Teala Hazretleri böylece ilmi irfanını geliştiren... İslama faydalı olan İslam'a çok faydalı olan kullardan olmayı, her yönden faydalı olmayı cümlemize nasip edesin. Rızasını kazanmayı nasip edesin, cennetiyle cemaliyle cümlemizi cümlemizi şereflendirsin. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü.